Bilhusus tedavide, kadına kadın doktor bulunmadığı takdirde, kadın da hastalığından dolayı tahammülsüz hale gelirse, bu takdirde kadın erkek doktora bedenini açabilir. Doktor da ihtiyaçtan fazla kadına bakarsa günahkardır. Kim kendini giyim ve kuşamda kafirlere yahut fasıklara yahut zalimlere yahut ehli tasavvuftan salihlere benzetirse o da onlardandır. Yani giyim, kuşam ve ahlakta kendini kafir ve fasıklara benzeten onlardan, salihlere benzeten de onlardandır. Elbette şöhret için her ikisine de benzemek bu hadisi şerifte yasaklanmıştır. Hayırlılara benzeyiş hayır, şerlilere benzeyiş ise şerdir. Vesselam. Birinize hanımı mescide gitmek için başvurup izin isterse onu men etmesin. Hanıma mescide gitme izni şu şartların mevcudiyeti halinde verilir. 1- Akşam ve yatsı namazlarında 2- Yol tenha ise 3- Tam tesettür var ise ihtiyarsa veya genç peçeli ise 4- Dini bir talim var ise 5- Mahremiyle beraber ise Bunun dışında, kadının kendi evindeki namazı, benim bu camimde kılacağı namazından 25 derece üstündür, hadisi şerifiyle amel edilir.